Şüphesiz iman edip salih amel işleyenler için içlerinde ebedi kalacakları naim cennetleri vardır. Allah bu konuda gerçek bir vaatte bulunmuştur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.